Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah imtihan etmek için insanı yarattı. İlk insandan son insana kadar bu imtihan gayeli yaratılmanın onun ilah olduğu, Rab olduğu bir dünyada gerçekleşeceğini, onların da itaat edip etmeyeceklerini sorduğu bir sözleşme ile perçinlendi. Onlar, yani bütün insanlar, evet sen bizim Rabbimizsin, sana itaat edeceğiz dediler. Allah insanı adım adım yarattı. İlk Adem aleyhisselam'dan başladı. Milyarlarca insan yarattı. Milyarlarca daha da belki yaratacak. Bu insanların bir kısmı dünyaya gelip nefes almaya başladıktan sonra verdikleri sözü unuttular. Kafirler dediğimiz grupta kaldılar. Diğer bir kısmı ama azınlık kısmı bu verdikleri söze bağlı kalıp Müslüman olarak yaşadılar. Bu Müslüman olarak yaşayanların zaman zaman verdikleri söze rağmen, durdukları yere rağmen yanlışları, hataları oldu. Arızalar çıkardılar, çıkaracaklardı. Allah-u Teala bu arızaları olabileceğini önceden bildiği için veya zaten insanı bu arızaları üretecek mantıkla ve bünyeyle yarattığı için bu arızayı yapanları siz de çekin öbür tarafa gidin diye kovmadı, arızayı düzeltme imkanı verdi. Buna günah işlemek ve Allah'ın tövbe kapısını açmak diye bir başlık her zaman açıyoruz. Kul Allah emredecek ve o yapacak programına göre Müslüman olmuştur. Herhangi bir şekilde Allah'ın emirlerine aykırı davrandığı zaman kul arıza çıkarmış olur bünyesinde, Müslümanlık bünyesinde hastalık zuhur etmiş olur. Bu hastalık küçük bir kaşıntı da olabilir, büyük bir kanser de olabilir veya benzeri bir hastalık işte mide enfeksiyonu olabilir bilmem mikrobik bir sorun olabilir. Nasıl mikrobik bir sorun oluyor? E, bidat bulaşıyor, akidesine sorunlar bulaşıyor Müslüman olduğu halde. E, buna çok enfeksiyon kapmışsın diyoruz. Kafirlerle oturup kalkmışsın. Enfeksiyon bulaşmış sana diyoruz. Allah bunu yap der. Bu bir emridir. Bunu yapma der. O da onun emridir. Kul bu emirlerin karşısında peki ya Rabbi. Tamam demek zorundadır. En başta da zaten tamam demişti kul. Ama bazen insan olmaktan işte aldanmaktan gafil bulunmaktan bir sebepten dolayı bu hatayı yapar Allah'ın emrettiği şeyler nedir sorulduğunda ne hikmetse bir çocuğa araba nedir sorulduğunda Arabanın kaportasını camlarını lastiklerini araba diye gösterip motorunu iç donanımını Elektrinik, elektronik bölümünü hiç akıl etmez. Çocuğa göre araba dört lastik ve kaporta ve camlardan oluşur. Biz Müslümanlar olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den kıyamete doğru yaklaştıkça bizim neslimizde daha çok görülüyor. Önceki nesillere göre ihtimal ki bizden sonra da daha çok görülecek. İslam nedir? Müslümanlık nedir sorusuna hep kaportası gibi olan mesela namazdır, ezandır, mesela kadının tesettürüdür gibi doğru aslında o parçada var. Böyle tanıtırız. Gitgide de bu kaportanın bile bazı bölümlerini neredeyse araba değil diyeceğimiz kadar İslam asıl iç yapısından koparılıyor. Müslüman kimdir? sorulduğunda sakallı, şalvarlı, sarıklı, camiye giden bir adamdır. Bu tariflerin içinde Müslüman kimdir sorusunu aslında oluşturan iç donanımı yani kalp dünyası ile ilgili cevap bulamıyoruz. Burada bir hasta hastaneye gittiğinde işte ayakta duramıyor vesaire filan sorunları var. Hastayı doktorlar çok iyi giydirip, ütülü elbiseler giydirip, tıraşını düzgün yapıp, refaketçisine buyurun hastanızı iyi ettik deseler, ne olacak? Hastaya kalk diyecekler, kalkıp gidemeyecek. E, kravatlı, düzgün, ütülü bir elbise giyince, tıraşı düzgün olunca, kalp krizi geçirmiş bir hasta iyi olmuyor ki. Bunlar onun dış görüntüsü. Tıraşı iyi olsa ne olur? Saçları düzgün tıraşı olsa ne olur? Olmasa ne olur? İç yapılanma, iç organize, dış organize'den daha önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık peygamberliğinin ilk dönemini oluşturan 13 yıllık Mekke döneminde bu iç donanım oluşturuldu. Kur'an-ı Kerim'in o dönemde inen sureleri de, Dış donanım değil, iç donanım ağırlıklıdır. Namaz bile yok ortada. Zekat yok ortada. Oruç yok ortada. Oruç bir dış donanımdır mesela. Müslümanın sofraya oturarak, akşam iftar ederek oluşturduğu bir ibadettir. Ama peygamberliğin 15. senesinde oruç farz edildi. Kadınların tesettürü peygamberliğin 17. senesinde tam oturdu. Hendek Savaşı'na doğru. E dolayısıyla bu Müslümanlığın, Müslüman insanın, mümin insanın bir iç donanımı var. Bu biraz sonra sayacağımız başlıklarda ortaya çıkacak. Bir de dış donanımı var. Asla dış donanımı önemsiz değil. Hiç böyle bir kıyas yapılamaz. Bir arabanın motoru ne kadar iyi olursa olsun kaporta lazım kullanılabilmesi için. Kaportasız olmaz. Ama motorsuz kaporta bir teneke yığınıdır. Paslanacak bir teneke yığınıdır. Hurdadır o. Aynı şekilde iç donanımı olmayan bir namaz iman açısından. Yüreğe oturmamış bir namaz. Yani münafıkların camiye girip çıkması gibi zındıkların cenaze törenine gelmesi gibi işe yaramaz bir şeydir. Bu İç yapımızla dış yapımız birbirini tamamladığı zaman Müslümanlık ortaya çıkar. Bu iç yapımız bizim şeriat nisanında kalp amelleri diye anılır. Kalp işlerimiz, kalbimizde iş görüyor. Burada çok gerekli olmamakla beraber bir konuyu değerlendirmekte fayda görüyorum. Şimdi kalp insanın içinde kan pompalayan bir organ. Bu kalbi dinimiz Kur'an ve sünnet olarak bütün İslam uleması kadim zamandan beri imanın merkezi görüyor. İyi işleri, kötü işleri orada planladığımızı bize tarif ediyor. İstirarla Kur'an-ı Kerim onların kalbi yok mu? Kalpleri mühürlü mü? Buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinizde bir et parçası vardır ki o düzgün olursa siz düzgün olursunuz o da kalptir, göğsünüzdeki kalptir buyuruyor. Bir de göğüs diye işaret ediyor. Şimdi tıp ilerledikçe asırlardan beri ama şimdiki bu asırdaki bir konu değil. İnsanın tefekkür vesaire gibi beynini öne çıkaran bir gelişme oldu. Yani dendi ki insan düşünürken, baktığını görürken, duyduğunu algılarken bunu beyin yapıyor. Merkez beyindir dediler. Öyle değildir demiyoruz biz. Ama Kur'an-ı Kerim kalbi gösterirken yanlış yaptı beyindedir bu işler demenin de kafirlik olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü bu kadar önemli olmamakla beraber her şeyin, Müslümanın ayağını kaydırmak için fitneye dönüştürüldüğü bir zamanda olduğumuz için izah etmekte fayda görüyorum. Bir vücutta kalp var, beyin var. Doğru, Beyinde görmeyi ayarlayan bölüm var, odacık var. Duymayı ayarlayan odacık var. Parmak hareketlerini yönlendiren odacık var. Mesela ayağında ağrı olan, belinde fıtık olan beyin cerrahına gidiyor. Çünkü beyindeki merkezden bu arıza halloluyor veyahut da ortaya çıktı diye düşünülüyor ki doğru bu. Fakat burada Kur'an-ı Kerim, beyniniz yok sizin, aklınız yok demiyor. Onu da diyor zaten, hadis-i şerifler onu da söylüyor. Hani aklınız diyor Kur'an-ı Kerim ve bunu da beyne yüküyor. Ama biz bir bilgisayarın ekranındaki bilgileri izlerken, o ekrandaki görüntüler, cep telefonu içinde geçerli bu, Ekrandaki hareketler, resimler vesaire bilgisayardır diyor muyuz? Hayır. Cep telefonunun ekranı o diyoruz. Ana merkez, hafıza kayıtları, onlar içeride diğer cihazlarda. Yani teşbih için söyleyecek olursak, bu beynimiz bizim bilgisayarın ekranı gibidir. Beyin cerrahı açtığında ayağımdaki bir ağrıyı da oradan çözüyor. Yani ekran orası çünkü. Temas mi oradan ayarlıyorsun. Bütün bunlara kalp asıl hükmediyor. Ana merkez kalptir. Zaten kalpten giden kan oradaki dolaşımı sağlıyor. Sadece bir sıvı mı götürüyor oraya? Kalpten kan mı götürüyor? Mesela niye iki dakika kalpten kan akışı durunca, sıfırlanınca... Beyin işe yaramaz hale geliyor, felç oluyor, oksijen oluyor. Henüz demek ki tıbbın kalple beyin arasındaki ilişkiyi bunca büyük gelişmelere rağmen hala o tam keşfedemediğini söylememizde hiçbir sakınca yok. Tıbbı tahkir etmiyoruz, öyle bir şey yok. Tıp bir nimet ve Allah'ın nimeti bu ama zaten tıbbın kendisi de beyinle ilgili keşiflerin Kaç binde bir olduğunu bile henüz keşfetmediğini söylüyor. Yani daha görülecek çok şey var. İnsan oğlunun edeceği daha çok yollar var. İnşallah Teala bu imanımıza sebep olacak bir gaflet nedeni olmaz. inşallah. Dolayısıyla biz kalp işlerinden söz ederken yani diğerlerinin önemsizliğinden değil ana trafonun ve yığılmanın, enerji kaynağının kalpte olduğunu söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'imiz bunu söylüyor. Kalple ilgili amellerimiz nelerdir? Mesela belki de en önemlisi Allah'a iman kalptedir. Dil, göz, kulak, el imanın oluşturucusu değildir. Kalp iman eder, dil bunu söyler. Böylece insan mümin olur kalpte yerleşmediği zaman dilin söylediğine tek başına munafıklık deniyor. O da fi'd-dark'il esfeli minen nar Cehennemin en altında o. Yani çok kötü bir durum. Binan Ali kalp amellerini konuşacağımız zaman iman dediğimiz şeyi konuşuyoruz. Allah sevgisi elle tutulur bir şey değildir ki. Allah'ı seviyor musun sorusuna eller cevap vermez. Gözler cevap vermez. Kalpte oluşur bu sevgi. Beyine talimatlar gider kalpten. Beyin bunu ele yönlendirir, göze yönlendirir, kulağa yönlendirir, ayağa yönlendirir. İnsan camiye doğru yürür. Abdest için el kol musluğu açar. Bütün bunlar, yani Allah sevgisi kalpte oluşuyor. Allah'tan korkmak, Allah'tan umut taşımak, Allah'a tevekkül etmek, bunlar kalple ilgili işlerdir. Ve sabır kalple ilgilidir. Kalp sabrı reddettikten sonra hiçbir şekilde Müslüman eliyle ayağıyla sabre demez. Kalptir ana merkez. Aynı şekilde yakin yani Allah'a tam güven, Allah'a tam bağlanmak Allah'la ilgili şeylere imanda tam noktasına gelmek, bütün bunlar ancak kalpte ortaya çıkacak şeylerdir. Anlaşılıyor ki bunlardan kalple ilgili bakımımız, kalp korumamız tam olmadığı zaman biz gözün işlediği, dilin işlediği, elin işlediği günahları önleyemeyiz. Önleyemediğimiz için de tövbeye yanaşamayız. Yani tövbeyi sözle yaparız. Tövbe tövbe estağfurullah derken günah işlemeye devam ederiz maazallah. Bu sebeple sayıp örneklendireceğimiz şu kalp işlerimiz nasıl İslam deyince namaz, oruç, Kur'an okumak, sayıp duruyoruz, cihad etmek diyoruz. Aynı şekilde kalp işlerimiz de var bizim dediğimiz zamanki işlerimiz. Bunlar asla birbirlerinin yerine oturur şeyler değildir. Bir insan mükemmel sabredebiliyorsa Allah'a tevekkülü de mükemmeldir. Bir insan Allah'ı seviyorsa dengeli bir şekilde Allah'tan da korkuyor demektir. Allah'tan hakkıyla korkan onu hakkıyla sever. Allah'a imanı olanın yakini olur. Yakin yani yüzde yüz derecesinde insanın Allah'a itimadı olmadığı zaman onun imanı yüzde yüz olmaz ki. Yani mümkün değil bu. Bu sebeple Allah'a imanımız, müminliğimiz, bu dünya hayatını günahsız yaşamamız, günah işlesek bile sonra tövbe istiğfar etmemiz, sonunda cennet olmamız esasen bu kalp amelleriyle ilgili başarımıza bağlıdır. Ne yazık ki, çok esef ederek söylüyorum ki, bu kalp dünyasıyla ilgili işler sanki bir tarikata intisap edip bir tarikat mensubu olanın bir özel eğitimi imiş gibi. Eh ya dini sanki sadece tarikata girenler okurmuş gibi. i̇mam Gazali'nin kalplerin keşfi diye yazdığı kitabı sanki yaşlılar tövbe ettikten sonra tarikata girsinler diye yazılmış gibi anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim kalpleri hastalıklı insanlar. Fî bir marad. Kalplerinde hastalık var dediği insanlar kafirlermiş gibi zannediyoruz. Halbuki yalan konuşan Müslümanda da bir kalp sorunu var. Halbuki gıybette sakınca görmeyen bir Müslümanda da kalp sorunu var. Halbuki namaza karşı rafil davranan bir Müslümanda da kalp sorunu var. Halbuki bir Müslüman bir mümin kardeşinin hakkına hukukuna tecavüz edip zulmederken kalpte sorun olduğu için bunu yapıyor. Allah'tan hakkıyla korkan Yanlış yapamaz ki. Bu korkunun hakkıyla olması da kitaplarda, edebiyatlarda, cep telefonlarında, tweetlerde vesairede olmaz. Nerede olur? Kalpte olur. Bazen insan dünya hayatının yoğunluğu, şeytanın saldırıları, nefsin vesveseleri gibi pek çok sebeple Allah-u Teala'nın özellikle bakımını çok iyi yapmamızı emir buyurduğu kalple ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu Bunun mesela yansıması olarak kalp amellerini Allah'a tevekkül, Allah'tan umut, Allah sevgisi, sabır, işte haşyetullah, bir ihlas ve benzeri pek çok şeyi hayat Sıkıntısı, iş, güç dediğimiz, çoluk çocuk dertleri dediğimiz bir atmosferde kalbini ihmal ediyor olabilir veya bunu yani şu sözünü ettiğimiz kalp amellerini önemseyecek kadar bilgi sahibi olmadığı için yani bu meselenin cahili olduğu için mesela ona Müslüman olduğu ya, özellikle camiye gönderildiğinde ne kadar namaz o kadar Müslüman ve yeter. Mantıklı bir din öğretildiği için yani haşyetullah nedir? Niye Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselamın ismini görmeye, ismini duymaya bile böyle kıyamıyordu da biz onun sünnetini imal ediyoruz. Çünkü bu kalpte bir arızadır. Bunu anlayamayacak bir cehalet içinde olabilir. Burada çok önemli bir başka sebep de <gülüyor> İnsan dinin bir emrine gereğinden ve ölçüsünden fazla ağırlık verdiği için kalbini imal etmişti olabilir. Bunun çok duygusal ve üzücü bir örneği Allah'a davetle yükümlü hocaların veya işte yazar çizerlerin kalp sorunudur. Umumiyetle onlar gidip insanlara tebliğ etmeyi, içkiden kurtarmayı, kumardan kurtarmayı veya siyaset yaparak insanların Müslüman dünyaya sahip çıkması ile ilgili çalışmaları yaparken kalplerini ihmal ediyor olabiliyorlar. Bu onları bazen yalan söyleyince sakınca olmaz hale getiriyor. Ümmetin hayırlarını, paralarını yanlış yere harcarken yani bunda bir kıvırma payı kendilerine buluyorlar. Çünkü Allah'ın emri olan mesela siyasi cihadı yaparken, hocalık görevini yaparken Allah'ın emrini yapıyorum diye mesela oruç tuttuğu için namaz kılmaya vakit bulamayan bir insan gibi çok İslami hizmetlere, vakıf faaliyetlerine katıldığı için Allah'ın diğer emri olan ve işin aslı olan enerji üretimi demek olan kalp amellerini ihmal eder duruma düşebiliyor. Hatta kalp amelleriyle çok meşgul olup zikir yapan birisine mesela sen bu işine uğraşıyorsun. İslam ne hallerde sen burada kendi kendine tesbih çekiyorsun diyor. Öbür tesbih çeken de motor oluşturacağım, yakıt oluşturacağım diye uğraşıyor. Kaportası olmayan bir araba ortaya çıkarıyor. Bunun Doğrusu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir doğrusu. Ve onun onay verdiği Müslümanlığı yaşayan ashab-ı kiramdır doğrusu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhtir doğrusu. Doğrusu onlardır. Hem dünyanın en zengini oldular dünyanın en fakirleri iken. Hem dünyanın en çok çoluk çocuk sahibi eş sahibi insanlar oldular. Hem Allah yolunda cihad ettiler. Vadi senin, bu Vadi benim diye dolaştılar. Hem de teheccüd namazı kaçırmadılar. Hem de en iyi zikirleri, en çok zikirleri onlar yaptılar. Kim? Ben Ömer bin Hattab'dan daha fazla zikir yapabilirim der. Yaptım der. Akıllı bir adam bunu iddia edebilir mi? Mümkün mü? Ömer'den daha çok Kur'an ehli kimse olabilir mi? Ömer'den daha çok siyasetle uğraşan var mı? Hem de öyle masasında değil. Çarıklarıyla Medine sokaklarında dolaşarak siyaset yaptı. Ömer'den daha çok siyaset var mı? Ömer'den çok cihatla meşgul olan var mı? Bak Ömer'de hepsi var. Dengeli bir şekilde var. Çocuklarını da ihmal etmemiş o arada. Bir de ile de meşgul olmuş. Ebu Bekir radıyallahu anh değil mi? Hem ümmeti Muhammed'in halifesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki vekili hem de süt sağıyor. Geçimini temin etmek için. Çobanlığa benzer bir işten geçinmeye çalışıyor. Müslümanlık böyle bir şey. Bir tarafı ezip öbür tarafı yükseltmek kar değil ki. Çünkü yol alamayacaksın sen. Bu sebeple kalp amellerini iş listemize almadıkça bir defa kendimiz Müslümanlığımızın ve ibadetimizin lezzetini hissedemeyiz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın tadını kim alır sorusuna cevap verirken ne buyuruyor? Allah'a, Allah olarak, peygamber olarak Muhammed aleyhisselama, Muhammed olarak bakan birisi imanın lezzetini almıştır buyuruyor. Demek ki imandan lezzet almak diye bir şey var. Zeka ta'mel iman imanın lezzetini almıştır diyor. Bu bir lezzet. Dille alınmıyor herhalde. İman kek değil ki yiyip lezzet alacaksın. Çekirdek değil ki. İmanla lezzet almak kalbin işidir. Demek ki kalpte böyle bir bölüm var. Bu sebeple Müslümanlığımızı şu veya bu nedene dayanarak bir tarafa yığılmış şekliyle yaşayamayız öyle bir Müslümanlık, ideal Müslümanlık değildir. Yıkıla kalka, döküle doldura, şu veya bu hatamızı, mukadder hatamızı düzelte düzelte, biiznillahü teâlâ, hem kalp amellerimizi, hem organlarımıza yapacağımız amelleri, dilimizle yapacağımız amellerimizi, bedenimizle yapacağımız amellerimizi de yapacağız Allah'ın izniyle. Başka türlü, başka türlü kendi kendimizi oyaladığımız bir Müslümanlık yaşamış oluruz. Birimiz siyasete girer, gerisini boş görür. Orayla yaptığı ona yeter zanneder. Yani siyaset siyasetle yetinir. Öbürümüz e, oturur, kitap okur. O kitap okuduğu için dünya ayağa kalkacak zanneder. Evet kitap okumakta var ama dünya tek başına kitaptan ibaret değil. Yani su, Hayattır. Doğru. Ama denizin ortasında sadece suyun içinde kalınca boğuluyorsun. İnsana oturacağı toprak parçası da lazım. Toprak karnımızı doyuruyor. Ama susuz toprak çorak olduğu için hiçbir işe yaramıyor. Müslümanlık budur. Yani toprak da lazım, su da lazım, güneş de lazım, gübre de lazım. lazım. Müslümanlık da namazsız asla olmaz, zikirsiz olmaz, cihatsız hiç olmaz. Müslümanlık bizim şekillendirebileceğimiz bir din değildir. Bu tövbeyi gerektiren bir suç olur eğer böyle bir iddiada bulunursak. Elbette birimiz kalp amellerinde biraz daha iyi olacak ama onun diğer amelleri, organ amelleri eksik olmayacak. Öbürümüzün organ amelleri daha iyi olacak ama kalp amelleri sıfır olmayacak. Yani bir kalite farkı biraz onda şu yüksek bunda bu yüksek olur. Mesela çok iyi anlamamız için güzel bir örnek. Ebubekir Bekir radıyallahu anhu erdâh ne olarak anılıyor? Sıddîk, sıddîk dostu. doğru. Ömer radıyallahu anhu erdâh. Ne olarak anılıyor? Faruk. iyi ile kötüyü ayıran, adil, zulmetmeyen demek. Şimdi soralım. Ömer adil. Ebubekir zalim mi? Ebubekir Sıddık. Ömer yalancı mı? Estağfurullah. Böyle şey söylenir mi? Ama Ebubekir adalet de adaletle bulunduğu halde sadakat konusunda eşsiz bir noktaya gelmiş. Adalette Ömer zirveye çıkmış, sadakatte bir puan gerisinde kalmış Ebu Bekir'in. Bu sefer vasıf olarak bir puan öne hangisiyle çıktıysa onunla anılmışlar. Ali radıyallahu anh Allah'ın arslanı, şecaatiyle biliniyor. Osman radıyallahu anh hayası ile biliniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman'la ilgili ne buyuruyor? Bir adam ki melekler bile ondan utanırlar. Ben o adama nasıl sayı göstermem buyuruyor. Osman'ı söylüyor. E peki Ali radıyallahu anh'ta haya yok mu hiç? Osman radıyallahu an eline kılıç tutamaz ödlek biri miydi? Estağfurullah. Ama bir puan öne çıktıkları şeyler var. O bir puan öne çıkmış olmaları diğer taraftaki eksikliklerini göstermiyor. Diğer tarafta yeteri kadar var, bu tarafta fazla fazlasıyla var gibi duruyor. Bizim de kalp amellerimiz, imanımızı kurtaracak, bizi cennete koyacak kadar olmak zorunda. Sıfır sabırla cennete girilemez. Sıfır tevekkülle cennete girilemez. Ama Allah'ın bir dostu vardır. Amasya'nın bir mağarasında yaşıyordur, Zonguldak'ın bir köyünde yaşıyordur. Kuşlar gibi... Yüreği Allah'a bağlanmıştır. Ne açlıktan korkar, ne fakirlikten korkar, ne soğuktan korkar. Rabbim bana yeter der ve bunda da samimidir. Maşallah. Namaz kılmıyorsa bu bir işe yarayacak mı? Yo, Namaz kılacak. Bedensel görevlerini yapacak. Öbür kulu var Allah'ın. Namaza durdu mu? Ya zannediyorsun ki Ashab-ı Kiram'dan biri namaz kılıyor. Ama bir birkaç bin lira parada kenarda dursun ne olur ne olmaz. Özel bir ihtiyaç olur bakarsın hastaneye düşerim ben yaşlıyım diyor. Zekatını da veriyor ama o stokta bekliyor. Öbürü ise Allah var ne yapayım stokta parayı diyor. İkisi de doğru bunların. Biri namazda ashab biri sanki namaz kılıyor gibi zannedersin Ebu Zer el-Vefari namaz kılıyor gibi namaz kılıyor. Namazın hakkını veriyor. Tevekkül konusunda da Allah yeter bana diyor ama 3-4 bin lira da kenarda bekletiyor suç değil, günah değil, yanlış bir şey değil ama kalite ölçümünde öbür tevekkül daha üstün kalite ölçümünde bu namaz daha üstün, ortada Allah'a iman yürüyüşünde ise dengede ikisi de durduğu için ikisi de inşallah cennettik olacaklar neye taşımaya çalışıyorum sözü, nereye götürmeye çalışıyorum Müslümanlığımız şu ellerimizle şu dillerimizle yaptığımız ibadetlerden oluştuğu kadar kalp dünyamızda biriktirdiğimiz hissiyat ve imanımızdan da oluşuyor. Kalp amellerimizi basit gördüğümüz zaman dış amellerimizin hiçbir değeri yok. Bu sebeple kalp bakımımız bizim. Kalp sağlığımız, Müslümanlığımızda hayatımızdır. Tıpkı Hayatında krem bile sürmeyecek kadar güzel bedeni olan, hiç yıpranmamış bedeni olan birisinin kalp krizi geçirdiğinde ölmesi gibi. Bedenin ne kadar güzel olursa olsun, saçların ne kadar güzel taranırsa taransın. Ya kardeşim senin beyninde tümör var ve sen ölümcül bir hastasın. Saçın güzelliği ne işe yarayacak? Zaten sana kemoterapi yaptılar mı? Saçların dökülecek. Kel olacaksın. Onun için... Kansere karşı korunmak yani kan hücresindeki arızaları gidermek, organlardaki arızaları, iç arızaları gidermek dışarıdan görünmedikleri halde e dış güzellikten, görüntüden daha iyidir. O güzelim saçlarını makasa bile gerek kalmadan 3-4 banyo yaptığında dökülmüş göreceksin sen. Koyun kırpılır gibi kırpılmış göreceksin. Neden? İçeride kanser var çünkü. Kalp bakımı diye bir işimiz var. Bu daha çekilmiş Müslümanların işi değildir. Tarikata girmiş Müslümanların onlara ait bizimle ilgisi olmayan bir işi değildir. Ama şu doğru. Bu eğitim tarikatta daha güzel verilir. Eğer tarikat holding değilse tarikat ticari boyutu olmayan bir tarikatsa. Tarikat Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriat, Kur'an Ebu Hanife Selefi Salihin, Ahmet bin Hanbel deyip biten bir tarikatsa şahısların putlaştırıldığı, şahıslara ilahi kudrete benzer kudretlerin yamandığı bir tarikat İslam'da değildir ki o tarikat olsun. Biz Allah'ı öven, Allah'a taşıyan, Resulullah'a taşıyan aleyhissalatü vesselam, Kur'an okutturan, Hadis-i Şerif dinlettiren, Ebu Hanife'nin fıkhına itibar eden, Ahmet bin Hanbel'in sünnet hayranlığını örnek alan tarikata tarikat deriz. O tarikat elbette kalp konusunda uzman kuruluştur. O uzman kuruluştur. O uzman kuruluşun yani cildiyeciden veya işte ortopediden daha iyi bu işi becerdiğini de az çok anlamamız lazım elbette. Ama illa ben... Bir kardiyoloğa gitmek zorunda mıyım? Hayır, dahiliyeci birisi de yeme içme konusunda ön bilgileri verebilir bana. Hastalanınca belki dahiliyeye giderim gibi düşünürüz. Bu düşüncemizle Allah'ın izniyle olgun ve yerinde bir Müslümanlık yaşarız. Şimdi anlaşıldı ki kalp dünyamız düzelmedikçe arızaları düzeltemiyoruz. Bu arızalar zina olarak, rüşvet olarak, faiz olarak, yalan olarak, gıybet olarak, namazı ihmal olarak, riya olarak, pek münafıklık olarak, birincisi yığın hastalık olarak karşımıza çıkıyor. O zaman işe sıfırdan başlayacaksak bakıma, onarıma bunu kalpten başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim kalpten eğitime başlayacağız. Peki kalp eğitimimiz nasıl olacak? Burada 6-7 tane madde sayacağız. İnşallah kalp operasyonu adını vereceğiz bu bölüme. Bu kalp operasyonunda neler yapacağımız ortaya çıkacak. Bir, birinci meselemiz. Allahu Teala'ya yönelişimiz kalbimizin ana hedefi olacak. Yani kalp dünyamız, iç isteklerimiz, arzularımız Allah'la bir hedef belirleyecek. O arada maişet, o arada evlilik, o arada diploma, iş, askerlik, çevre, yazlık bunların hiçbir sakıncası yok. Bunlar Müslüman'ın listesinde olabilir, olmalıdırlar da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğe hitap ederken güzel bir kadınla evlen, evlenebilirsin diyor. Şu kadının gözü güzel değil sana yakışmıyor öbür gözü, gözü güzel bir kadınla evlen demiş sahabisine. Yani insan sevmez bir kadını sevmez bir erkeği diye bir şey yoktur ki. Bir insanın yazlık evi olmalı mı? <gülüyor> Kışlık yazlıktan Allah söz ediyor. İnsanın elbette güzel bir yerde e, oturup eşiyle çocuklarıyla mahrem bir şekilde oturup gökyüzüne bakabileceği, kuşları seyredeceği bir yer. olmalı bir insanın. 10 gün 20 gün gidip senede orada dinlenmeli. Hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Ama sorun nerede? Yapılan testlerde bir numara hep Allah çıkacak. Cennet çıkacak. Eğer Allah ve cennet bir numara geriye düşer de mesela iş, evlilik, para, yazlık vesaire bir numaraya çıkarsa Allah sevgisinin, bağlılığının bir numara geri düşmüş olması ciddi bir sorundur. Elbette listeden çıktığında kafir olur insan yani Allah düşüncesini listeden mı kafir oluyor zaten. Ne dedik onları konuşmuyoruz. Biz kimi konuşuyoruz? Müslümanlık kadrosunda kalıp bu Müslümanlık kadrosunda olduğu halde yapılan testlerde ilk 10'da hep Allah 6'ya 7'ye düşmüş. Cennet 6'ya 7'ye düşmüş. Reklamlarda cennet bir numara ama onun yazlığı pratikte hep bir numara gibi görünüyor. Reklamda Allah bir numara cennet bir numara. Uygulamaya gelince bu uygulamayı nasıl test ediyoruz? Mesela Bu sene Hacca mı gidelim paramızla Arabayı mı değiştirelim daha kaliteli alalım da bir test hemen ortaya çıkar Hiç kimse buna Ya aslında o değil dedi Ya araba zarurettir doğru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buna işaret buyurmuştur Bir Müslümanın arabası olmalıdır servise gidiyorum bu araba kaç sene daha dayanır diyorum en az 10 sene daha dayanır diyor sen yenisini niye alıyorsun modeli değişti arabanın kaç para fark vereceksin 100 bin lira bu 100 bin lirayla eşinle hacca gidebilir miydin gidebilirdin niye hacca erteliyorsun İnşallah onu seneye gideceğiz seneye garantim var mı bu yeni arabayla bir kaza yapamaz mısın evet bu yavurluk değil kebair günahtan da değil ama kalpteki listede araba bir numara. Hiç kimse başkasını iddia edemez. Düğün yapacağız. Düğünü Allah'ın haram ettiği müzikle veya erkek kadın karma çorman bir arada gelin erkeklerin arasında dolaşıyor ondan sonra beraber topluca fotoğraflar çektiriyorlar. Efendi bir de sakallısın. Sabah namazı camide kılıyorsun. Bu ne haldir diyorsun. Ya çocukların gönlü kırılmasın. Allah'ın rızası kırıldı bu işte. E ne bileyim işte herkes böyle yapıyor. Heh, gavur olmadı bu. <gülüyor> Ama ne oldu? Allah bir numara değil bu kalpte oldu. E öyle bir şey söylenir mi? Hatta yani yaşlı başlı biri ise elinin tersiyle sana bir tokat da vurabilirsen bana gavur mu demek istedin diye. Bu bizi aldatır. Melekleri aldatamaz. Halimun sudurdur Allah. Göğüslerdekini biliyor. Kalpte bir numara çok önemli. Bir an hafif bir indi çıktı olup, birinci ile ikinci yer değiştirdi diyelim. Bir saniye bir saat olur. İnsanoğlu bu. Nabız bazen düşebilir. Ama senelerdir Allah bir numara değil. Bir sene evlilikti o bir numara. İkinci sene daire almaktı o numara. Üçüncü sene oğlunu bir devlet dairesine işe koymaktı. Dördüncü sene arkadaşla daire alacaktınız da onu kiraya verecektiniz oydu. Senelerdir Allah bir numara olmuyor senin listende. Namaz da kılıyorsun üstelik. Peki bu namaz kabul olmuyor mu? O ayrı bir mesele. Bu cehennemden kurtulmak için kılınan anlamaz. Allah ise kendisiyle buluştuğumuz secdede, alnımızı toprağa koyduğumuzda onunla buluştuğumuz en yakın pozisyon olarak bildiğimiz duygusal ana anamaz diyor. Öbürü görev sorumluluğuyla yapılan, bu ise bağlılıkla, aşkla, heyecanla yapılan bir ibadet, bir secde. Bunun için Kalp bakımımız, kalp operasyonlarımız, bu duyguyla başlamalı. Allah hep bir numara olacak. İki, kalp çalıştırılan bir organdır. Sevgi kalpte yürüyor, beyinde şekilleniyor. Yani beyinde tabağa konup servisi yapılıyor, kalpte pişiriliyor sevgi. Umut kalpte pişiriliyor. Sabır kalpte pişiriliyor. Müslüman kalbini Allah'ın razı olacağı şeylerde kullanmalı. Müzik dinlediğin zaman kalp yanlış yerde kullanılıyor. Evet kulağa bu sesi duy talimatı beyinden gidiyor. Ama o arzu kalpten geliyor. Kalbi yanlış yerde kullanıyorsun. Haraama bakmak, kalbi yanlış yerde kullanmaktır. Bir gencin, kız veya erkek, karşı cinse deli aşıklar olup, o onu istemedi diye, babası vermedi diye, namaza küsmesi, kalbi yanlış yerde kullanmaktır. Gençliğini bir başka insanın zevklerine feda etmek, kalbi yanlış yerde kullanmaktır. Zekatını vermemek için malı sağa sola borç vermek kalbi yanlış yerde kullanmaktır. Kalbi yanlış yerde kullandığın zaman o kalpten cennete sevk edecek ameller bulamıyorsun bu sefer. Üçüncüsü, kalp ciddi bir şekilde kuşatma altına alınmalıdır. Bu kuşatma Allah'ın farzları, ve peygamberin sünnetleridir aleyhissalatü vesselam. Ne gibi yani biz kalbe sevgi konusunda, tevekkül konusunda, umut konusunda, korku konusunda sen doğru yerde dur diyoruz. Müziği sevme, Kur'an'ı sev diyoruz. Doğru yerde dursun diye. Ama kalbi camiye namaza gitmiş bir bedenin içinde tutmamız lazım. Kalbi haramlardan koruyor olmamız lazım. Meyhanede Allah'a umut bağla diye kalbe sürekli sinyal versen kalp bunu duymaz ki. Alkol kokusundan duymaz. Haramların bulunduğu bir düğüne giden bir insanın kalbinde din aktivitesi, iman aktivitesi olmaz ki. Olamaz, oluşturamaz kalp onu. Ortam o ortam değil. Farzları, vacipleri, sünnetleri hatta İslam edeplerini Müslüman uygularken adeta... Yani bedenimiz üşümesin diye ceket giyiyoruz, bir daha palto giyiyoruz, kaşkol koyuyoruz, üstümüze bere koyuyoruz. Ne yapıyorsun sen ya? E, bedenimiz üşümesin diye. Kalp de bizim dünyamızdır, iç dünyamızdır. Onu namazla, oruçla, zekatla, hacla, cihatla, eğitimle, derse giderek, Riyazu Sali'nizleyerek, ilmül il mühale il il okuyarak kalbi koruma altına alıyoruz. Riyaz-ı Sari'ni okuyoruz, atlet giymiş oluyoruz ki adeta. i̇lm okuyoruz, ceket giymiş oluyoruz, şalvar giymiş oluyoruz. Yani kalp tamam iç dünyadır, tamam kendi işleri ayrı kalbin ama o ortamını bulamazsa ne gibi mesela? Dünyanın en iyi buğday tohumunu betonun üstüne koyduğun zaman ondan buğday başağı çıkmıyor ki. Toprağını bulursa buğday başağı oluyor yani tohum zeminini bulmalı, kalpte bir ibadet ortamı içinde olmalı. Onun için, onun için, ama bunun için. Kafirlerle sıcak ilişkileri zararsız gören, siyasi bir oluşumun içinde, bir derneğin içinde, bir locanın içinde bulunan bir insan, Abdülkadir Ceylani'nin kendisi de olsa, tarikata muntasip bir Abdülkadir Ceylani'nin kendisi dahi olsa, Hüsrana uğramak zorundadır. Bulunduğun yer senin füskü merkezi. Senin kalbin, Hazreti Ömer'in kalbi olsa dayanmaz ki bu rezalete. Elektrik veremez burada. Camide bulduğun huzuru hiçbir zaman sen dükkanda bulamazsın. Caddede bulamazsın. Buna biz kalbi ibadetlerle Farz, vacip, sünnet, müstehap, adaplarla koruma altına almak diyoruz. Bu da üçüncü basamak. Bunu yapmazsak ne olur? Doğru kalbe cuma akşamları gittiğimiz derste sürekli e, iyilik yap, Allah'tan kork, cennet görmüyor musun? Ebu Bekir'e bak neler yapmış. Zavalı kalp çatlamak zorunda kalır. Kapakçığı bozulur. Neden? E tamam dediklerini yapacak ama ortama ortam değil. Yani ne gibi? bir mumu ne kadar büyük olursa olsun bir demliğin altına koymuşsun kar yağan bir zeminde de yakmışsın yani o, o mum fırında bir fırın bile olsa orası etrafta fırtına var onu söndürecek bir defa hadi söndürme diyelim sen elini tuttun söndürmesin diye ya, alttan ısı veriyorsun üstten buz kesiyor demlik Sonunda demlik de çatlayacak. Mum da eriyip gidecek. Boşuna yakacaksın mumu. Yani kalp ne kadar güçlü eğitim almış olursa olsun ortamını bulmak zorundadır. Cihad etmeyen bir insan Allah için fedakarlık. Allah için mal cihadı yapamayan hakkın söyleneceği yerde söyleyemeyen bir insanın yani tarikata girsen ne olur çıksan ne olur. Hep tarikat olsan sen ne olur. Ortam değil. Buz kesilecek senin kalbin. Yani kan akışını sağlayamayacak gücü yetmeyecek pompalayamayacak kalbin senin bu sebeple dış çevresi kalbin farzlar, vacipler, sünnetlerle korunmalı haramlardan arındırılmalıdır dördüncü olarak da kalp bakımını nasıl yapacağız ki daha sonra kalple ilgili görevlerimizi öğrenince kalbe bunları talimat verelim Yapsın diye Allahu Teala'yı zikredecek insan ve Kur'an okuyacak. Esasen Kur'an bir zikirdir. Ama ne ikmesi zikir deyince sadece tesbih alıp Suhbanallah demek anlaşılıyor. O da bir tesbih bir zikir olduğu halde Kur'an sanki zikir değilmiş gibi anlaşılıyor. Kur'an'ın adı zikir bir defa. Ve anzalna ileikat zikra. Ey peygamber sana zikir kitabı indirdik. Kitap, Kur'an, zikir. Şu kainatta hangi söz Allahu la ilahe illahu huvel hayyul kayyum la te'huduhu ve la nevm Ayet-el Kürsi Bundan büyük zikir mi olur? Kul huve Allahu ahed samed Lem yelid ve lem yulade ve lem yekullahu küfüven ahed Bundan büyük tesbih mi olur? Elbette la ilahe illallah Muhammedun Resulullah 500 defa diyen büyük iş yapmış olur. Elbette Allahümme salli ala Muhammedun ve ala âli Muhammed hele cuma günleri 10 defa 100 defa söyleyen okyanuslarda yürüyerek e, keramet göstermiş olur. Ayrı bir mesele. Ama Kur'an'da zikirdir. Tesbihat da zikirdir. Dua da zikirdir. Eğer hadislerden ayetlerden alınmış duaları yapıyorsak. Halakülli hal, dördüncü kalp bakımı ile ilgili dikkat edilecek şey zikirdir. Bu zikir, sözle yapılacak, tefekkürle yapılacak, yerinde eylem göstererek de yapılacak. Mesela muhteşem bir zikir, bankanın önünden geçerken, faizli bir bankanın, burası neresi diyen insan, Bankaymış Bizde ilgisi yok Bu masum bir insan Bunda hiçbir sorun yok Çünkü kaç para bunlar Kaç paraya kaç para veriyor soran battı zaten Bu orayla ilgilenmiyor Kurtuldu elhamdülillah Öbür mümine geliyoruz Burası, Burada ne açılıyor ya Kime kiraya vermişler burayı Filan faizi bankaya vermişler Allah Allah Burada da Allah'a karşı bir savaş açıldı demek ya. <gülüyor> Elhamdülillah Bak Allah'ı hatırladı Allah'ın faizle ilgili hükmünü hatırladı. Allah'a savaş odaklarından birisi burası. Burada peygamberimle savaşılacak. Ne yapacağız? Hemen karşısına bir medrese açmamız lazım. Orada tefsir dersi yaparız. Çünkü onların açtığı mevzilerden savaşacaklar ya Allah ile peygamberle. Biz de buradan tefsir okuyarak, Bakara suresinin faiz ayetlerini okuyarak bir e, karşıt aruz yaparız. Madem savaş böyle yapılıyor, ha. Allah'a zikir işte bu. Çünkü zikir hatırlamak demek. Kur'an'a niye zikir deniyor? Allah'ı hatırlattığı için, cenneti cehennemi hatırlattığı için, dünyanın aslını hatırlattığı için. Ama bunların hiçbiri sabah namazını kıldıktan sonra yerinden kalkmadan on defa La ilaha illallahü vahdehu la şerike leh lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu ve hu'alâ kulli şeyin kadir. La ilahe illallah, one olah, sherihe lah, lahul mulk, walohul hamdu wa ala kullu shayin kadir, yedidafa. Allahum ajerni min al-nar, Allahum ajerni min nar Allahum ajerni min al-nar, yedidafa. Sabah namazında güneş doğduktan sonra o esnada yani şimdiki saatle yedi buçuk sekiz buçuk arasında, subhanallahi ve bhamdhi, Subhanallah il-azim ve bhamdhi. Sübhanallâhi ve bihamdî, Sübhânallâhin ve bihamdî, Sübhânallâhi ve bihamdî, Sübhânallâhin ve bihamdî, 100 defa. Akşam ezanı okunmadan önceki o güneşin sararmaya başladığı vakitte, Sübhânallâhi ve bihamdî, Sübhânallâhi ve bihamdî, 100 defa. Zikir. Ya Allah ne zikir bunlar. Sabah namazından sonra o 10 defa, Hatta akşam namazı kılındıktan sonra da aynı şekilde 10 defa La ilahe illallahu ahdhu la lâ şerike ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir Ey Allah'ım senden başka hiçbir ilah yok. Teksin sen, hiçbir ortağın yoktur. Bütün hamdler sanadır. Bütün büyüklükler sanadır Allah'ım diye böyle içinden gelerek yani daha geniş manasını da tefekkür ederek 10 defa söyleyenin Denizlerdeki köpükler kadar günahı bile olsa Allah mağfiret eder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadis-i şerif kolay değil. Kelimetani, hafifetani, alellisan, sakiletani, mizan. İki kelime dilde kolay, terazide ağır. subhanallahi ve bihamdih, subhanallah'i ve bihamdih. Zikir muhteşem. Kalp bunlarla çiçek açacak ya çiçek açacak bunlar haşa önemsiz denemez ama bunlara yaslanıp faiz yiyemez bunlara dayanıp müslümanları yalnız bıraktığın bir dernekte bir partide bir kuruluşta oturamazsın cihadı ihmal edemezsin tek su içerek yaşayamadığın gibi tamam su hayattır zikir hayattır ekmek yemeyeceksinmiş kardeşim sen balık mısın hep su içeceksin gibi düşüneceğiz ve dördüncüsü zikirdir dedik Beşincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımıyla söylüyorum Yüzlerine bakınca Allah'ı hatırlatanlarla arkadaşlık yapacaksın Yüzlerine bakınca Allah'ı hatırlatanlar Bir araya geliyorsun Cikara akla geliyor. Yok. Onunla beraber değiliz. Bir araya geliyorsun, taviz üstüne taviz akla geliyor. Yok. Onunla bir araya gelemeyiz. Bir araya geliyorsun, cennet aklına geliyor. Hz. Ömer'i hatırlıyorsun. Bir araya geldiğinizde, ya Allah bu böyleyse, Osman İbni Hatta, Osman Affan nasıl bir adam yahu? Sana İslam'ın kendisini, bir güzelliğini hatırlatıyor salih insan. Onlarla bir arada durarak, yüzlerine bakarak, kesinlikle kalp eğitimi yapıyoruz biz. Adeta kalbimize örnek gösteriyoruz. Bak bu adam gibi diyoruz. Onun için edep olarak derler ki salihlerin önünde boynu büküktür. Allah dostlarının, şeyhlerin, alimlerin. Yani bu edeb olarak doğrudur. Ama ben hadisten yola çıkarak diyorum ki, Salih, şeyh efendi, alim efendi insanların huzurunda o rahatsız olmuyorsa direkt ona bakmak lazım. Televizyon izler gibi izlemek lazım ona. Madem onlara bakıldığında Allah'ı hatırlatırlar, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben boynumu bir görsem ona fazla bakmayacağım. Sadece söylediklerini duyacağım. Hayır mimik hareketleri de önemli. Şakası önemli. Sinirlenmesi önemli. Kaşlarını çatması önemli. Tebessüm etmesi önemli. Eğitim bu. Baka baka kararacağız. Baka baka aklanacağız Allah'ın izniyle. Diye düşüneceğiz. <gülüyor> Salih insanlarla yüz yüze geleceğimiz durumlar Salih insanların nefesini hissedeceğimiz ortamlar, salih insanları umutsuzlanma ey kalp, bak bu insan oldu, bu da bizim zamanımızda yaşıyor, diyebileceğimiz ortamlar, kalp bakımı için gereklidir, şarttır. Şarttır bile, sadece gereklilik yetmez. Ciddi bir şarttır hem de. Eğer bunu beceremezsek, Aksi takdirde şeytan futbolcusundan, artistinden vesairesine kadar Allah katında beş kuruş değeri olmayan, hatta eksi beş kuruş bile değeri olmayan tipleri sempatik hale getirir içimizde. İmanımız, yok canım onlar gibi olmayız dediği halde bize, böyle de düşündüğümüz halde hissettirmeden iblis bize 20 sene sonra onların durumuna düşürür bizi. Onlar da kötü birini görerek zaten bu noktaya geldiler. Hani reklamın kötüsü olmazmış ya onun gibi. Allah'ın dostlarını görmekle düşmanlarını görmek arasında fark var. Bunun için nasıl biz evimizin duvarına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin resmini asıyoruz da hele ilk seneler ilk orada dururken o bir de fotoğraf güzelse duygusal sahneler oluşuyor bizim için. Zamanla da normal bir tablo oluyor. Onun için kardeşlerim böyle Efendimizin, Efendimiz'in kabri şerifi, Kabe'nin resmi, Mesil Aksa'nın resmi, ondan sonra lafz Celal gibi böyle duvarlarımızda imanımızı yansıtan e, tabloları zaman zaman, senede bir, iki senede bir değişik yerlere assınlar. Çünkü göz onu görmüyor bir daha. Mesela e, bir eve misafir gidildiğinde ilk defa o eve oturan aa Mesil Aksa'nın resmi mi bu diye bakıyor. Eminim ki ev sahibi de neyi kastediyor diye merak ediyor. Çünkü onu unutmuştur orada. Görmez onu göz. Göz körlüğü oluyor orada. Yani tıpkı bunun gibi salih insanları sık sık görmek, değişik alimlerle karşılaşmak, değişik şeyh efendilerin karşılaşılması, ellerinin öpülmesi, nasihatlerin alınması, hatta hiçbir nasihat etmedi. Onun selam alışından bile nasibi olan ders çıkarır mesela normal bir müslümana selam verdiğinde selam aleyküm ve aleyküm ve rahmetullah der farz ve yerine geldi bitti sünnet yerini buldu ama Allah dostu birisini ziyaret ettiğinizde ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Allah size hayırlar versin bereketler versin nasılsınız e bitti de daha adam sana hatim Adam nasihatini yaptı. Bak sana bir kelime fazladan dua et. E bana bir saat bir konuşsun? E sen de insaflı ol. Her gelene bir saat konuşsa buna 200 saatlik gün lazım. Hiç kendi hali yok mu bu insanın? Onun bir kelimesi, bir bakışı yeterli. Öbür türlü sen zaten bulduğun adam o hadiste bahsedilen görüldüğünde Allah hatırlatan adam değil. Sen adamın yanında oturuyorsun. Hala adamın kaşlarıyla, bıyığıyla, kravatıyla uğraşıyorsun. Demek o adamda görülecek bir şey yok. Kalkıp gidebilirsin. Hadi güle güle. Evet. Ve bir başka kalp bakımımızla ilgili altıncı noktamız ağır hastalar başta olmak üzere ağır hastaları ve ölüleri Ziyaret etmek. Türbeleri demedim. Ölüleri dedim. Özellikle de zengin meşhurların kabirlerini ziyaret etmek lazım. Servetleri orada mı acaba diye görmek için. Nerede o kibir, o gurur, korumalar, makam arabaları? Nerede şimdi? Toprağın altında çürümüş bir kefenin içinde duruyor. Kabir ziyaretleri oradakilere Kur'an okumak için ise eğer, o evinde de okunur. İbret içinse gitmek lazım. Hadis-i şerifler böyle emrediyor. Hasta ziyaretleri de çok önemlidir. Çünkü biz beraber ilkokul okuduk. Ben askere giderken o da başka yere filan askerliğe gitmişti. İkimiz de aynı zamanda evlendik. İkimizin de üçer tane, dörter tane çocuğu var. İkimizin de işi, gücü var. Hadi hadi daha iyi olsun, ikimiz de memuruz. Memurluk kutsal ya, İkimiz de memuruz. Fakat adam, selamun aleyküm dedim, kaşlarını kaldıramadı. Bitkisel hayat yaşıyor. Onun yatağında ben olabilir demişim. O beni ziyarete gelmiş olabilirdi. Ve onun şu anda bir kere la ilahe illallah deyip imanını kurtaracak fırsatı bitti. Duymuyor. Benim elhamdülillah o fırsatım var. Bunları düşünemediğimiz bir ziyarette kimsenin başına bela olmamak lazım. O ziyaretin bir anlamı yok. Her hasta ziyareti bunları düşündürmeli. Hasta ziyaretleri, mezar ziyaretleri bizim kalp bakımımızın temel yardımcı ögelerindendir. E ben gittim. Mezarlıktan sonra da düğüne gittim. Ya düğüne gitmekte bir sorun yok ama hangi düğüne gittiğinde sorun var. Sen mezar ziyareti yapmadın. Mezarlığa gittin. İşte filanca filanca sebeple gittin. Biz bir gün gideceği yeri görmeye gidene mezar ziyareti yaptı diyoruz. Bir gün gideceğim yerim o benim. Babamın mezarı, dedemin, amcamın, annemin, halamın mezarı bir gün benim mezarımdır. Onun için gideriz biz. Biz hangi peygamberin ümmetiyiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahirete irtihal edeceği yani öleceği, zamanın yaklaştığını anlayınca Uhud'daki şehitleri ziyarete giden. Cennetül Baki'ye gece yarısı gidip oradaki müminleri ziyaret eden, gözyaşları içerisinde evine gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz biz. Hazırlık, hazırlık. Buna mezar ziyareti diyorum. Bu sünnettir. Sünnettir bu. Ve büyük bir kalp bakım cihazıdır. Kekik suyu içince, işte filan meyve suyunu içince kalbi iyi geliyormuş diyorlar ya, işte böyle bir şey bu. Bu böyle bir şeydir. Değerlendirebilen için şüphesiz. Ve bir son noktamız, yedinci noktamız, Sürekli voltaj kontrolü yapacağız kalpte. Kalpte enerji düştüğü zaman kan balamaz. Enerji fazla olduğu zaman krize neden olur. Bizim ampülümüz kaç voltaj elektrikle yanıyorsa onu ayarlayacağız. Bu ne demek? Şu demek bu. Allah-u Teala beş vakit namazı emri buyurdu. İşi gücü, sağlığı, sıhhati yerinde olanlara gece namazını kaçırmayın siz buyurdu. Daha iyi olmak isteyenlere evvabin namazı kılın dedi. İşrak namazı kılın, duha namazı kılın dedi. İşi gücü sıkıştırmayanlara öğle namazın son sünnetini dört rekağıt kılın. Çok sevap yazayım size buyurdu. Ramazan-ı Şerif'i Oruç tutacaksınız 30 gün, bundan taviz yok buyurdu. Pazartesi, Perşembe günleri oruç tutarsanız da çok sevap yazarım buyurdu. Hep 120 voltaj bunlar. 120, 220, kaç, kaç ayarlıysam bunlar hep öyle. Muharrem'in 9'u ve 10'unu da tut, sevap yazarım sana buyurdu. Zilhicce'nin ilk 10 gününde tutabildiğin kadar oruç tut buyurdu. Şevval'in altı gününü oruç tutuyordu. Bunlar hep dengede. Voltaj ayarında sorun olmayacak şekilde. Kalktın sen 6 ay art arda oruç tuttun mu? Aşırı elektrik yüklenmesinden kabloların yanar. Damarların çatlar. Tıpkı Ramazan'da 10 gün yeter deyip tutmadığında kısırmış bir kalp, sönmüş bir kalp sahibi olacağın gibi. Haramlar ve mekruhlar damar delicilerdir. Damarını deler, kan oradan dışarı çıkar. Damarı tıkatır. Haramlardan uzak duruyorsun. Allah'ın farzları ve helallerinde ciddiyisin. Taviz vermiyorsun. Haramı ölme ihtimalinde değil, ölürken ancak yiyorsun. Bu Dengeli bir şekilde bakımı süreklileştirmek demek. Arkadaş seçiyorsun. Arkadaş seçimine bu arkadaş ne kadar mümin ona bakarak, haramlardan ne kadar uzak duruyor ona bakarak, anasına, babasına, çocuklarına alakası nasıl ona bakarak, ahlak kalitesine ona bakarak arkadaş seçiyorsun. İş seçerken aynı... Oranda arıyorsun. Her işte çalışmıyorsun. Çocukların insanlara minnet etmesin diye nasihat ediyorsun ama sen de işten geldikten sonra limon satıyorsun köşe başında. Çocuk açlığını da buradan çıkarayım diyorsun. Kalp bakımı buna diyoruz biz. Misafirleri seçerek eve sokuyorsun. Nasıl salgın hastalık olduğunda Ateşin var mı diye ölçüm yapıyorlar. Kusura bakma siz lokantamızı alamayız diyor. Niye almıyorsunuz ya? Ateşin var senin. Yahu etmeyin. Etmeyin meydan etmeyin yok. Sende ateş var. Ateşli hasta alınmaz lokantaya dönüyor. Misafiri günah ateşleriyle boğuşan birisi ise çocuklarıma kötü örnek olacaksa niye evime sokayım ben? Eşime kötü örnek olacaksa, dedikodu yapacaksa niye konuş? Asla. Tedbirli olmak zorunda mümin. Kalp bakımında süreklilik gerekiyor. Bütün bu 7 maddeyle kalbimizi ıslah edip koruma altında tuttuğumuz bir ortamda bir iznillahü teala Allah'ın rahmetinden de umut kesmiyorsak bu kalp bizi cennete kadar götürür bir kalptir. Bir iznillahü teala. Ama bu bakım konusunda sorun yaşanıyorsa o kalp rahatsız kalptir. Şimdi değil belki bir ay sonra bir sene sonra düğünde hatta ve hatta Arafat'ta vakfe yaparken bir Endonezyalı hacı mesela ayağına bastığı için galiz bir söz kullanarak tak bir krizle geçmişini götürebilir. Bakımsız bir kalp çünkü. Damarları kireçlenmiş o kalbin Rabbimden böyle bir kalp bakımına titizlik gösteren hassasiyet gösteren kullarından olmayı bize nasip etmesini dilerim ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi ve